İlber Hoca kafası başlıyor. Hocam bütün bu ile ilgili çok en çok tartışılan şey e, toplumdaki e, senin o sürekli söylediğin cehalet mevzusunun çok önümüze geliyor olması her mevzuda. Yani çok net hissedilen bir eğitim problemi var. Tabii yarım ve çeyrek eğitim çok kötü bir şey. ...ve bunları teşvik ediyor iktidarlar... ...yani kadrolarının... ...müyük ölçüde bunlardan oluşmasından... ...rahatsız değiller... ...şimdi o yakın çevren öyle olunca... ...onun alt çevresi de batıyor... ...ve iş yürümüyor, onun farkında değil... Ne demek yarım eğitim? Yarım, yarım eğitim çok kötü... ...onlar kendilerini şey zannediyorlar... ...zaten her şeyi en iyi o bilir zannediyor... ...öyle bir kanatı var ve kolay kolay da anlaşılmadığı için duman ediyor ortalığı. Çeyrek eğitimciler ise fazla uğraşmıyorlar. İşte onlar cebine bakar. Yani çok arada fark budur. Bunlar hiç diplomalıdır ama değil mi? Helps'ın diploması vardır. Doğru üniversitede hatta belki üniversitede okumuştur falan gelir. Yok, Princeton'da okumaz ama okuduğunu anlatır. Yok, var, var. vardır bir yerden. Her yerin PhD'si kendine göre Bunlardan bazıları da iddia eder böyle şeylerden PhD ve Master'sinin bir iki tane olduğunu öyle biri de vardır. Şey onlara mitoman denir biliyorsunuz. <gülüyor> bir ara Türkiye'de şey vardı herkes şey yapıyordu. Business Administration Master yapıyordu MBA diye. Evet. Şey böyle bir zevil gibi bir insan grubu türedi. Çoğu tabii, Amerika'da falan tabii, yapmışlar. Hiçbirisi iyi mühendis değildir, iyi iktisatçı değildir. İyi muhasebe bilmez ama hepsi endüstriyedir. Boş ver, yaramaz. Doğru düz şey öğrenmeye bakın. Öbürüne hemen iki günde kavrarsın. Doğru düz muhasebe öğren, doğru düz matematik öğren, doğru düz iktisat öğren, doğru düz mühendis olmaya bak, kimyager olmaya bak, eczacı olmaya bak. Öbürküleri iki günde öğrenirsin, altı aylık kurs meselesidir. Bizim eğitim tarihinde Zurnan'ın zırt dediği yer neresi, o oh, hakikaten şeylerin kapatılması... Bana kalırsa Zurnan'ın zırt ettiği iki tane yer var. Bir tanesi köy enstitüleriyle geniş kitle eğitiminde durma olmuş. O belki çok büyük bir zarar yaratmadı çünkü köyler de alıyordu artık, önünü alamayacaksın. Yani o yetişen insanlar işte öğretmen oldu. Ben onları gördüm. Fakat onların o dürüst, bilgili öğretmenliği hiçbir zaman eğitim enstitülerini mukayese edilmez. Yani Cevdet Paşa'nın Darül olarak kurduğu ve çok sınırlı sayıda öğretmen yetiştiren Türkiye ye 3 bin öğretmenliği kapatmış şeyi. Bu sıra bir şey yapıldı. Eee Sayım yapıldı arşivlerden Naciz yaptı galiba Üzerinde konuşacağım yakında kitabın ee, Böyle şey yapıyorum Sayım yapıldı 3000 öğretmenle dedi Kapatılmış dedi imparatorluk. Şimdi asıl öğretmeni Yayan adam doğrudan doğruya Bizim cumhuriyettir Yani Mustafa Necati dönemindir işte biri onun adını taşırdı, Balıkesir Necati. Bizim Halil Hoca da orada okumuş, parasızlıktan zavallı çocuk ama çok iyi hocalar vardı tabii müthiş bir şey. Sonra Bursa vardı, Çapa vardı, Gazi Eğitim Eskisi bir muhteşem bir şey. Bunlar da maalesef gene Halk Partisi devrinde lagarlıktan, ucuzluktan, reklamcılıktan berbat oldu gitti. Bunlar bence eğitim tarihimizde zurnanın dediği hmm. iki bölgedir. İki şey. Sürekli istatistik paylaşılıyor. insan okuma alışkanlıkları ile ilgili toplumları. Hmm. Türkiye'de hep bir şey var yani korkunç bir dram var. Ne kitap okuma sayıları, ne kitap okumaya ayrılan Hayır, zaman. arttı. Yenim işten sonra sayı arttı. Ee, birinci neden mütercimlerimizin iyi olduğu ölçüde artıyor. Mütercimler kötüyse artmasın. Yani mesela mazideki tercümlerine baktığın zaman Türkçe bilmeyen muhtemelen yabancı dilde iyi bilmeyen heriflerdir. Saçma sapan şeyler çevirirler, kötü. Onlardan kitap okunmaz, sevilmez. Mesela Avrupa tarihi merak edilmez onların çevirilerinden. Çok komik örnekler vardır. İkincisi de tabii e, kitap çok pahalı elen, kontrolsüz gidiyor. 40 tane dertleri var işte bilmem kaçak kitap basılıyormuş kaçak kitapları yakalamak son derece kolay çok derece kolay elveri ki iyi niyet olsun elver ki iyi niyet olsun çoğusu güneydoğuda basılıyor bu işlerin yapılıyor yani benim kitapları kopyalar oradan geliyor bunların de herhalde çok Atatürk sevdikleri için Atatürk kitabı çoğaltmıyorlar çok açık bir şey. Para için çoğaltıyor haydutluk yapıyor. bak hangisi satılıyor onu çoğaltıyor. Bunlar tabi bizim emeğimizden çalıyorlar hesap cevap. Onun üzerinde durmuyorum fakat çok kötü basıyorlar tabi. O çok önemli. İkincisi... E, bir programları yok yayın evlerimiz. Yayın evlerinin programı yok. Ya yani mesela Hasan Ali zamanında yayın evinin programı varmış Marif'in. Nereden neyi basacak listeleri ona göre, tepkikat ona göre. Hatta şunu şuna verirsek iyi lafı var, tespiti var. Tabi hepsi çok iyi olmuş değil ama bu yapılmış ...o zamanın çöl Türkiye'sinde yapılmış mı? Şimdi öyle bir şey yok. Kim kimi neye verirse. Bakıyorsun akıllı bir mütercimin eline... ...bir kitap geçmiş. <gülüyor> bir Alman eses savuşunun anıları. Ulan yazık o Türkçede o askeri tarih bilgi ne? Tonla kitap var yani değil mi? <gülüyor> İlber Hoca kafası sona erdi.